min a'malina. İbrahim milletin gereklerinden bahsedip bu hafta bitireceğiz inşallah.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 Dost, arkadaşlıktan bahsedecek. Dostluktan değil. Çünkü kişi tamam ben biliyorum falan kişi batıl da şirk üzere küfür üzere batıl üzere ama ben onunla yiyorum içiyorum oturuyorum kalkıyorum. <gülüyor> Bakın bunun en bariz örnekleri Selef'te yaşanmış. Mesela bir adam de, görüyorlarmış bidatçıya gidiyormuş. Diyorlarmış niye gidiyorsun? Adam diyor ki ya ben onun bidat işlediğini biliyorum. Bidatını da inkar ediyorum. Bidatına da en ufak sevgim yok. Ama işte gidiyorum belki düzelir diye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 Eşhedü en la ilahe illallah ve anni resulullah diyor. Şahit ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ben Allah'ın resulüyüm diyor. Davet yapıyor ha tam yani o ziyaret bahane yani. Peygamber sansa tebliğe gitmiş oraya. Şimdi millet diyor ki ya işte sılay rahim yapacağız. Tam akrabalar müşrik. İşte gideceğiz. Ziyaret edeceğiz. Akrabalar sonuçta tebliğ edeceğiz. Gidiyor, oturuyor, haramlarına bulaşıyor, şirklerine bulaşıyor. Anlatabildim mi? Ya yani Allah muhafaza. Bunlar hep gazaplanılmış fiiller yani.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 Espri yolundan ya espri yaptım der oradan İslam'a laf atar. Bu kâfirin kılıfıdır. Allah diyor ki ağızlarından dökülüyor diyor onların size olan buğzlara. وَمَا <gülüyor> تُخْفِي سُدُورُهُمْ اَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ Ama o açığa vurdukları şey gizledikleri şeyden çok çok ufak. Kalplerinde daha büyüğü var size karşı. Ellerinden gelse bir kaşık suda boğarlar sizi. Çünkü siz temhide anlatıyorsunuz onlara. Eğer akıl ediyorsanız işte bunlar Allah'ın ayetleridir diyor Ama yok akıl etmiyorsanız Sefihseniz ahmaksanız Allah muhafaza kim sefihti İbrahim'in milletinden yüz çeviren sefihti Ama akılsızsa bir insan Sefihse İbrahim'in milletinden yüz çevirir Müşriklerle oturur kalkar Allah gene burada ne yapmış Bundan nehyetmiş Müslümanları <gülüyor> Gene başka bir ayette O ayette Furkan suresi 28 ve 29. ayetler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 Allahu اللّٰهُ اَيْ bil بِالْفَتْحِ Umulur ki Allah bir fetih getirir. Müslümanlara izzet verir. اَوْ اَمْرِمْ مِنْ on Katından onlara yardımını gönderir. فَيُسْبِحُ عَلَى مَا أَصَرُّ فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِيمِ O nefislerinde olan şey onları ayaklarını kaydırmıştır zamanında. Artık Müslümanlarla beraber olamazlar. <otro> yani Maide Suresinde başka ayetler de var. Allah Subhanahu Wa Ta'ala o kafirler, münafıkları derler ki işte <gülüyor> kafirlere biz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 ...cehennem vacip oldu diyor Nebi sallallahu O yüzden müminler... ...Allah'ın yeryüzündeki şahitleridir. Yani müminler bir adam hüsnü şehadet ediyorsa... ...Allah katında da hayrından dolayı şehadet ediyorlardır. Bir adam da şerliyse... ...bütün müminler o adamın şerrini konuşuyorsa... ...Allah katında o adam şerlidir ki... müminler ona şerle şehadet ediyorlar. <gülüyor> Gene sahih isnatlı... ...başka bir hadiste... kimi rivayet ettiği lafızda... ...iza kaller racül lil münafık... ...eğer kişi münafaa derse... ...ya seyyidi ey efendim... Fakat ağdab rabbahu azza ve gazaplandırır diyor hadiste nebi sallallahu aleyhi Yani münafıklara İbrahim milleti münafıklara karşı vahrul aleyhim ayetin gelen yerine getiren insanların milletidir. Yani münafıklara karşı katı ol sert ol. Felliyecidu feekum gızva. Onlar sizi sertlik bulsunlar, katılık bulsunlar.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 görüntüler var internette tüm resulden ortak daveti tevhittir şöyleydi böyleydi konuşur. Ama oturur müşrikleri istiğfar diler. Ya Allah rahmet etsin işte. işte merhum işte İslam'a iyi yardım etti adlanmeler haşa Estağfurullah. Adam tağutmuş yani ne merhumu estağfuru. Bir de onu da anlama uğur Dündar bile merhum diyor. Merhum Eşref Bitlis o da genel kurmay o da başka bir tağut. Bütün kafirler herkese rahmet okuyor. Herkese Allah'ın rahmetine cennetine sokuyorlar.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 izin vermedi. Allah Teala diyor ki: "Me kenel hiçbir peygambere yakışmaz. Vellezîne âmenû iman edenlere yakışmaz. E yestagfirû lil-müşrikîn istiğfar etmeleri. Bu ayet hangi gayet Tövbe Suresi 113 ve 114. ayetler. Ve lev kânû min onların cehennem ashabı onlara beyan olduktan sonra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 Bir tanesi Buhari'de hadis biliyorsunuz müşriklerin büyü geliyor ne diyor? Babam ve babam nerededir? Diyor ki ateştedir. dir. ki abi ebi ve babam da babam da ateştedir. Adam bunu duymasa iman edecekti. Bunu duyduğundan dolayı küfre girip geri dönüyor. Ne küfre izafe edememek var. İbnül Kayyim böyle diyor. Ebu Talib ve benzerlerinin Küfrü bedel Fevat kitabından. ekseri müşriklerin küfrü babalarını küfre izafe edememektir diyor.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 Allah'ın affetmeyeceği bir şeyi niye Allah'tan talep ediyorsun ki sen? Allah'ın haşa ayetini, haşa Allah vaadinden mi döner sen bunu mu söylüyorsun yani? Allah'ım Allah şirk işleyen babamı affet demekle yani şirkini affet demekle haşa sen Allah'ın naslını mı yalanlamaya çalışıyorsun? Allah subhane ve teala bunu affetmeyeceği günahlar kategorisine koştu. Tek günah zaten affetmeyeceği şirk koşmak. O yüzden bir insanın bunu talep etmesi Allah'tan İslam'ı anlamadığına delalettir. O yüzden Şeyh Malatiyyü Ebu'l-Hüseyin el-raddu ala ehl-el bidada diyor ki, bidat ehline reddiye kitabı yazmış, Hicri, Hicri 340'ta vefat etmiş. Ebu'l-Hüseyin el-Malatiyyü, Şeyh diyor ki orada, bütün ehli kıble, muhtezilesinden, bidat faifesinden, ehli sünnetine kadar hepsi icma etmiştir ki kafire kafir demeyen kafirdir. Çünkü diyor, kafire kafir demeyen kişi İslam'ın ve iman, imanın ve küfrünün ne olduğunu ayırt edememiştir diyor. Yani bugün bir adam kalkıp tavut suut kuralına dua ediyorsa cüma hutbesinde bu adam İslam'ın imanın tevhidin şirkinin ne olduğunu bilmiyordur. Bir adam kalkıp hutbeden asrın kafirlerine dua ediyorsa itikat etmese dahi, itikat etmese dahi imanın küfrünün ne olduğunu ne anlamıyor bilmiyordur kesinlikle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 Allah'ın rızasını isteyen, ikhlas üzer olan muvahitler sabretmeleri gerekiyor her zaman. Ne sabretmeleri gerekiyor? Allah'ın emrine sabretmeleri gerekiyor. Çünkü İslam bedel İslam o ve ben vasiyatu garip ve bedel İslam garip başladı, başladığı gibi gariple dönecektir. İslam 3-5 kişide sokaklarda mahallelerde evlerde apartman altlarında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 şunu da ne yapmamak lazım gözden kaçırmamak başka bir noktaya hata düşmemek lazım müşriklerden beye olmayı ne yapmamak unutmamak lazım çünkü Allah ne diyor ayette beraatun minallahı varasurihi ileledine ahitun miner müşrikin bu Allah ve Resulünden ahitleşilen çünkü müşriklerle bir anlaşma vardı şu kadar sene savaşılmayacak vesaire bu Allah ve Resulünden ahitleşilmiş müminlere bir beraatdir uzakla yani Allah onlardan beridir. Birazdan okuyacağım ayette Allah diyor ki bu ezenun Allah ve Bu Allah ve Resul'ün ilanıdır ki ilan nesi bütün insanlara. Yevmul Hacil ekber büyük hac gününde enallah berium minel müşrikine ve Şüphesiz Allah ve Resulü müşriklerden beridir. Müminin de bu müşriklerden ne olması gerekir? Beri olması gerekir dedik ya az önce bir noktaya tekrar dönüyorum. İnsanların çoğunun küfre düşmesinin sebebi akrabalarının küfrüne izafe edememeleridir. Halbuki Kur'an birçok salihin akrabasının müşrik olduğundan haber verir. Mesela mesela Yakub'un sülalesi olan İsrailoğulları. Öyle değil mi? Feamenet taifetun min bani İsrail ve kafarat taife ediyor Allah.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 İsmail Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ın çocuğu eğer akrabalıkla iman olmuş olsaydı onlar küfre sapmaz bu da insanların küfre düştüğüne başka bir mesele. Ama genel olarak Allah subhanehu ve teala bize şundan haber veriyor. Diyor ki insanların çoğu ayette dediği gibi innel insanı lezelümün katharun şüphesiz insan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 sen ne kadar hırslı da olsan insanlara çoğu iman etmeyecekler diyor. Bu ayette e, Yusuf suresi 103. ayet. Gene ve mâ yu'minû ekferuhum billâhi illâ ve hum 106. ayette de olduğu gibi onları çoğu şirk koşmadan iman etmezler diyor. Yani biz burada niye bu ayetleri okuduk? Sebebimiz şu. Yani Allah subhânâ ve teâlâ'nın e, kulları, ihlaslı kulları, müşriklerin şirkinden dolayı teessüf içinde olurlar.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 Kimse kendinle hastalığı var bilmez. Önemli olan kendi doktorluğunu yapabilmendir. Dostluktan bahsettik ya. Allah Sübhanü ve Teâlâ diyor ki: "El-ahille u yevme ba'duhum li ba'din adu." O dünyadaki dostların bir kısmı bir kısmına hepsi düşman olacaklar. İlle'l Allah'tan korkup Allah için dost olanlar hariç. Sade muttakiler hariç onlar ki onları birbirine bağlayan tek şey Allah Sübhanü ve Teâlâ. Ayet numarası Zuhru suresi 17. ayet abi bu ayet. Gene Allah subhanehu ve teala Gafir suresi 84 ve 85. ayette diyor ki ve yevmel kıyameti yakfuru ba'dukum bi ba'd'' Kıyamet günü bir kısmınız bir kısmınızı inkar edecek, küfredecek. ''Ve <gülüyor> yel'anu ba'dukum ba'den'' Bir kısmınız bir kısmınıza lanet edecekler. ''Felemmâ ra'av ba'sene kalû âmennâ billâhi vehtahû''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 Flem yoku yenefe ohum imanıhum bi iman onlara fayda vermeyecek. Lema raa ve sene gücümüzü gördükleri zaman o imanın onlara hiçbir faydası yoktur. Sünnet Allahilleti kadhalat fi ibadihi Allah'ın sünneti kullar üzerine tahakkuk etmiştir. ve hunali kel kafirun kafirler husulan uğramıştır. Yani vallahi billahi tahlahi bakın kardeşler. Bu ayetleri Müslümanlar ya Allah korkusuyla da beş dakika tefekkür etsin hüngür hüngür ağlaması lazım yani. Artık geri dönüşü yok. Allah muhafaza bu ayette kastedilen ya bensem Allah muhafaza ya sensen ya bizsek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 Ve son bir ayetle inşallah bitiriyorum. O ayet de Alemran suresi 133. 133. ayet. Vaseari ile mafkiretin Rabbinizin mafkireti için yarışın, koşuşun. O cennetin ardoha asmavat ard Ve o cennet ki genişliği ne yerler ve gökler kadar. Yedi kat yer, yedi kat gök. Hepsinin uzunluğu, mesafesi cennetin genişliği kadardır etdetlil mutttakı Allah'tan korkanlara hazırlanmıştır Allah'tan sakınan kalpleri Allah korkusundan titreyenler inneme innemel müminun ellediğine derluk yer Allahu vecit kulu buhu müminler onlardır Allah böyle tanımlamış Allah dendiği anda kalbi titreyen adamdır. ve Allah ve Teala öylece enfas suresinde. Allah dendiğinde kalbin titremiyorsa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 Riyadan, gösterişten insanlara, o Allah'a, insanlara Allah ortak koşmaktan uzak her şey var bu hadisin içerisinde. İşte bütün amellerini Allah için bu şekilde tanzim eden insanlar Allah'ın ihlas verdiği, kendine yaklaştırdığı kullarıdır. Allah o vasıfta olan mümin kullarından etsin bizi. Cennetine koysun, cennetinde toplasın bizi. Bu dersin şiddeti inşallah Rabbimize rahmet olsun diktir. Ondan sonra inşallah kişiler İslam'a nasıl girer? Bunları işleyeceğiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsinden ve şeytanındandır. Ve dawana da'vane hamdulillahi rabbil alamin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik eşhadu en la ilahe illa ente. Estağfurika vatubu ilek.